Evet, Gezi Parkı ile bir kez daha beraberiz, huzurlardayız. Merhaba. Ee, destekçimiz Onur Eraslan'a da çok teşekkür ederiz. Evet. evet, bugün Gezi iddianamesinde çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı diye bir haberle Vatan'dan e, aldığımız Vatan Gazetesi'nden bir haberle başlayabiliriz. Ankara'da yaklaşık iki ay süren gezi eylemleri sırasında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı, kimi emniyetteki ifadelerinin ardından bırakılırken kiminin savcılığa hatta tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildiği biliniyor. İşte toplantı ve gösteri yasasında muhalefet suçundan soruşturma başlatıyorlar. Ayrı ayrı iddianameler hazırlanmış. Bir günde dört iddianame birden ve çarpıcı ayrıntılar da ortaya çıkmış. Dördünün aynı gün, birinin ise bir gün sonra hazırlandığı ortaya çıkmış. Ne demek bu? Ee, ya ben daha önceden şeyden anlıyorum bu bir Beraber okumak gerekirse. Ankara'daki gezi olayları sırasında tutuklanan iki kişi hakkında hakim duruşmadan önce yazılmış kararı USB bellekten sanıkları okuyordu ya. Evet. Yani karar mahkeme sırasında konuşulacak Karar daha önceden evde, evden getirilmiş Ya da nereden getirildiğini bilmiyorum Ev olarak söyledim bilgisayara yükleniyordu Ve e, USB bellekten Mahkemedeki o, Yargılanan sanıkları okunuyordu Buna da benzer bir durum var Bu biraz daha tarihle algı, algı, alakalı e, Beş, beş iddianameden dördünün Aynı gün yazıldığı ortaya çıkıyor Birinin ise bir gün sonra hazırlandığı ortaya çıkıyor e Ne var bunda ...hepsini aynı gün mü hazırlamalıydılar? Ya bilmiyorum. Belki e, yargılama dediğiniz zaman... ...iddianame dediğiniz zaman biraz daha araştırma süreci... E, ...gerekiyor ya. Evet. Farklı zamanlarda farklı konularda çıkabiliyor. Deliller ortaya çıkabiliyor. Aynı gün bitirilmesi kafalarda soru işareti... Olabi, ol, ol, ...oluşturmuş olabilir diye düşünüyorum ben. E, evet gayretli bir e, savcı oldu. Şüphesiz Ahmet Cemal Gürgen... İkisinin üçer, birinin birer... ...ikisinin birer, birinin de... ...iki şüphelisi olan iddianameleri... ...otuz Temmuz'da yazmış. Yazmış, 60 bunları. Tek şüphelisi olan başka bir iddianame ise... ...ertesi gün yazmış. Evet. Hızlı yazıyor. Hızlı yazıyor, çok hızlı yazıyor. Ee, ve farklı günlerde yapılan... ...eylemler için hazırlanan iddianameler... ...bunlar, hepsini tek gün içinde... ...yani bir gün arayla... ...iki gün diyelim... Halletmiş bir günde dört iddianame, ertesi gün bir tane daha. E, yani olayların anlatıldığı bölüm dışında, a, ahim Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinden ahimden ve yasalardan verilen örneklerden istenen cezalara kadar tüm satırlar aynıymış. Ha burada bir tuhaflık var işte, copy paste dedikleri yani kes kopyala yapıştır yöntemi yani, kullanılmış. Evet. Demek oluyor ama ben ancak bunu böyle yorumluyorum. Bilmiyoruz çünkü nasıl çalışıyoruz. Tek savcı yapmıştı bunu değil mi? Savcı Gürgen. Evet tek savcı. Tek savcı. Ahmet. İki günde dört iddianame. Ahmet Cemal ha. Güngör. Ertesi günde bir tane daha. Ve hepsinde bütün yasalardan verilen örnekler ve istenen cezalara kadar bütün satırlar satır satır aynı. Muhtan Dedikleri yani kelimesi kelimesine aynıymış iddianame. Biraz vakit harcayıp üzerine çalışmak ya da USB kararı madem yapıyorsunuz bunu. USB'den getirip alelade bir şekilde göstere göstere bilgisayara yükleyip kararı okumayın değil mi? Biraz daha böyle işi yordamına göre yapın. Aynı şekilde bu da ortaya çıkmasın bu şekilde olan soru işaretleri de. Ee, ama tabii. ...enteresan da bir şey var. E, tüm satırların... ...aynı olması, kelimesi kelimesine... ...aynı olmasının yanı sıra... E, ...şöyle de bir tuhaf durum... ...ortaya çıkmış... ...Vatan Gazetesi'nden Çınar Özer'in... ...haberini okuyoruz. E, Ankara'da... ...yapılan eylemler anlatılmış. E, şüphelilerin gözaltına alındıkları gün. Or Ankara'da şunlar oldu, şunlar... ...şunlar oldu diyor. Fakat... ...şüphelilerin... ...bu eylemlere katılıp katılmadıkları... ...belirtilmemiş. Yani, Nasıl? Ben de anlamadım. Bir daha okuyalım... ...hep beraber vatanın haberini... ...Çınar Özer'in haberini. Yani... ...şüphelilerin gözaltına alındıkları gün... ...Ankara'da yapılan eylemler anlatılmış. Ama şüpheliler... ...bu eylemlere katılıp... ...katılmışlardır. O yüzden... ...ceza talep ediyorum... Dememiş Murat T. Volkan A. Sertay K. hakkında hazırlanan iddianamede 19 Haziran'da gezi eylemleri sırasında başından polis kurşunuyla vurulan Ethem Sarı Sülüğün vurulduğu yerde yapılan anma yazılmış. Yani bir günde 3 tane iddianame yazdığınız zaman aklınızdan bazı detayların uçması tabii ki söz konusu olabilir insani olarak da görebilmek mümkün yani bir günde düş artıcık gün bir tane daha iteneme yazdığınız zaman yoruluyorsunuz tabii ki hayır bir günde dört ertesi gün bir tane daha beş, beş. sen eksik söyledin ha, daha zor daha zorlanır insan zorlanır ama yani çok da zor değil mi? ctrl v tuşu ctrl p tuşu yanlış yanlış hatırlamıyorsan ve e, kopyala yapıştır ...başka ikonlar da var... ...tuşa basmadan ikonu tıklayarak da oluyor... ...yani çok zor bir meslek değil galiba... ...makas bu. işareti Koku. var... <gülüyor> evet ...ve kopya işareti var... ...onları tıklayarak da oluyor... Ee, ...iddianamede... ...şüphelilerin savunmalarına da yer verilmiş... ...mesela Volkan A... ...polise cam şişe atılması... ...üzerine gruba bu şekilde... ...davranmamaları için uyarıda bulunurken... ...gözaltına alındığını söylemiş... ...Murat T ise göstericileri uyardığı sırada gözaltına alındığını belirtmiş. Yılmaz Ağa da olayları merak ederek seyretmeye başladı. Toma'nın müdahale etmesi sonucu içinde güneş gözlüğümün bulunduğu poşeti kaybettim. Gözlüğü bulmak için olay yerine döndüm. Çöp konteynerine yönelik çabam gözlüğü kaybetmemin verdiği sinirlilikten evet. kaynaklanıyordu demiş. Gözünü kaybetmiş ve sinirlenmiş. Gözlüğünü evet. Üç yıl hapisleri isteniyormuş. Bir de deniz gözlüğüyle direndi diye de bir şey var. Suç aleti değil mi? Deniz Suç gözlüğü, aleti gaz var. maskesi, gaz mas gaz maskesi. Elinde eldivenler. inşaat eldiveni, yüzünde gaz maskesi ve gözünde deniz gözlüğü bulunduğu halde direnmeye devam etmesi üzerine yakalandığı bir var. Böyle evet, bir haber. Peki başka kimler vardı? En son 8 Ekim'den gelen bir haber var. 18 yaşın altındaki 6 liseli polis tarafından evlerine telefonla e, bağlanılarak aranmış ve polis 6 kişinin çocuk şubeye gelip ifade vermelerini istemiş. Nedeni e, bu Mersin'de oluyor e, 2 Haziran'daki Gezi Parkı eylemleri kapsamında bir yürüyüş nedeniyle çağrıldıklarını öğrenmişler. İfadelerinin ardından savcı çocukların tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etmiş. Mahkeme liselileri serbest bırakmış. Mahkemeye sevk edilenlerden ikisinin genç Umut. ...üyesi olduğu da öğrenilmiş. Sendika.org haberi bu. Nereye yürümüşler? AKP il binasına yapılan evet. bir yürüyüş nedeni. Yürüyüş o. nedeniyle çağrıldıklarını öğrenmişler. Evet, böyle bir yürüyüşü yaptıklarını e, orada kendilerine söylenmiş. Haberin detayında çok fazla bir şey yok açıkçası. Bu da sendika. Oradan aldığımız bir haber. Yürüyüş yapılmamalı mıymış? Yani yapılabilir de belki parklarda bahçelerde diyeceğim şimdi parklarda yürüyüş yapmak da sakıncalı olmaya başladığı için yürüdüğünüz yere dikkat etmeniz gerekiyor galiba bu noktada. Parti binaları, parklar, bahçeler bazen sokaklarda yürüyüş yapılmayacak yerler haline gelebilir. Evinizde yürüyün mesela. Peki parklar, bahçeler genel müdürlüğüne bir dilekçeyle başlayabilir. Baş vurmak mümkün mü parkınızda bahçeler, çiçeklerin arasında yürümek istiyorum diye bir bireysel olarak evet ama toplu olarak arkadaşlarınızla beraber yürürseniz e, bir sorun teşkil edebilir. Toplantı ve gösteri kanununda muhalifetten. Parklar ve bahçeler büyükşehir belediyesine bağlı parklar ve bahçeler genel müdürlüğü adına mı konuşuyorsunuz? Yok burada? ben sadece daha önceki deneyimlerinden insanların parklarda yürüme deneyimlerinden kaynaklanan geçmiş deneyimler ile alakalı bir bakıra evet, konuşuyorum. Orta evet. çağa kadar geri gitmeyelim ama evet. bu sefer. Ee, peki ben bir de şeyi merak ettim tek bir soru haberin ayrıntısında göremedim bunu. Ee, Lisele evlerinden telefonla aranmışlar öyle mi? Evet. Telefonlar nereden biliyorlarmış? Lise, liselilerin lise lise ev telefonlarını lise nereden biliyormuş? Yani geçelim. geçelim. Cev anında cevap veremedin. Geçelim evet. Şaktın bugünkü Gezi Parkı evet. programından Dört aldı. Teşekkür ederim. Mersin Üniversitesi de açılmış. Mersin Üniversitesi'nde çeşitli fakültelerde okuyan öğrenciler gezi olaylarında hayatını kaybedenlerin adına rektörlüğün yanındaki merdivenleri rengarenk boyamışlar. <gülüyor> Rektör sinirlenmiş olsa gerek. Pencereyi o, bir açıyorsunuz rengarenk taraf. Olacak iş değil. <gülüyor> Ellerinde boya kutuları ve fırçalarla gelmişler üstelik. Böyle bir e, vahamet durumu da var. E, özel güvenlik görevlileri ne yapmış? Bu, bu detayda radikalden okuyoruz bunu da. Yani özel güvenlik görevlileri dediğin zaman son günlerde benim aklıma biber gazından ve zor kullanmaktan başka bir şey gelmiyor açıkçası. Bütün bir kurumu, bütün bir iş meslek dalını bu şekilde e, itam altına almak kötü tabii ki de. Evet, hayır, özel güvenlik sadece e, hayır boyayamazsınız demiş. Engelleyeceğiz sizi demiş öğrencilere ve gergin anlar yaşanmış. Peki rektör yardımcısı ne yapmış? Ne yapmış? Merdivenlere gelmiş ve öğrencileri bu eylemden vazgeçirmeye, ikna etmeye çalışmış ...yapmayın, etmeyin... ...merdivenleri boyamayın demiş... ...anlaşılan... ...bu sırada bazı öğrenciler de... ...rektör ne yapmış peki... ...bazı öğrenciler... ...rektörün Profesör Suha Aydın'ın... ...pencereye çıkıp... ...kendilerine hakaret ettiğini iddia etmişler... ...bu bir iddia tabi... ...eyleme katılan öğrenciler ne yapmış... ...rektör istifa diye slogan atmışlar... ...merdivenler ne yapmış... ...boyanmış... Hatıra fotoğrafları da çekilmiş burada. Peki ondan sonra ne olmuş? Olay yerine kim çağrılmış? Özel güvenliği kastetmiyor. Onlar oradaymışlar. Polis. Bu Hayır. Nasıl? Kim çağrılmış? İtfaiyeciler. Neden? Tulumbacılar denirdi eskiden itfaiyecilere. Şimdi modern hayatta... ...itfaiyeciler diyoruz... ...onlar çağrılmış... ...temizleyin buraya mı dedim? Evet, yani? <gülüyor> merdivenleri tazikli su sıkarak temizlemeye başlamışlar... ...itfaiyenin işi mi bu? Yani üniversitede bir boyama ya da silme işlemi olduğu zaman... ...itfaiye devlet e, memuru gelip mi yapıyor aynı şekilde bunu? İtfaiyenin görev kapsamında bir şey mi bu? Etrafı temizlemek... E, rektörlük merdivenlerini ise renkleri silmekse... ...evet diye bir yorumda bulunacağım... ...ama tabii benim, beni aşıyor bu. Ee, ama öğrenciler de... ...itfaiyecilerin çalışmasını bir süre engellemiş. Böyle bir şey olmuş. İkinci bir eylem olmuş ayrıca. Evet, yerleşkinin ikinci eylemi ise... ...yurt koşullarını şikayet eden... ...kız öğrenciler tarafından, kadın öğrenciler... ...tarafından yapılmış. Düzelttim bak. Ee, Fen Edebiyat Fakültesi'nde... Cumhuriyet alanına kadar yürüyen kız, kadın öğrenciler burada oturma eylemi gerçekleştirmişler. Ve basın açıklamasını okuyan Ayça e, El Yener adlı öğrenci yurdun kötü koşulları olduğunu bunun düzeltilmesi için girişimlerde bulunduklarını belirtmiş. Ve e, dün saat 21'de kafeteryada yurdun kötü koşullarını nasıl dile getirebiliriz diye kendi aramızda konuştuk. Kim gelmiş? <gülüyor> Polis çağırmışlar yurt Polis, Polis bizi kameraya çektirdi demiş. Elinde Bak, kameralarla gelmiş. Polisler beri değil çünkü evet, e, kamera şey, var. Evet. Yurt evet. yönetiminden de biri gelip ne demiş? Provokatörlük yapıyorsunuz demiş. Yani böyle boşluk koysanız yani olur ya böyle cevaplayın şeklinde gelen boşluk doldurma şeylerinden hepsi uyuyor buraya. Provokatörlük yapıyorsunuz yaptığınız yasal değil demiş. Yasal olmayacakları şey ne? Yurdun içerisinde bir araya gelip yurt koşullarının nasıl düzeltilmesi için konuşmaktan bahsediyorduk galiba. Evet. 5 değilmiş o. Evet ama 5 dak, dağılın lan dağılın demiş. Evet 5 dakika içerisinde dağılmazsanız fotoğraflarınız ve video kayıtlarınızla birlikte hakkınızda disiplin cezası uygulanacaktır demiş. Bakın ailelerini de göndermekte tehdit etmemişler. insaflılarmış Hani o kızınız terörist, oğlunuz terörist diye ailelere telefon açılıyordu ya bir zamanlar. Dediğim ki, bu sene içerisinde ve geçtiğimiz senelerde. Evet, evet bu sefer olmamış. Daha okul yeni başlıyor. Ee, öğrenciler bloklara kadar takip edilerek girişiyelerde kullanılan parmak izi sistemiyle isimleri alınmış. Bir de bu var. Evet şimdi bir de parmak izi. Peki retina e, taraması yaptırılmış. İşte mı? o biraz masraflı olduğu için. Ya, ee, masraftan kaçılır mı böyle durumlarda? E, parmak ya? izi yetiyormuş. Şüpheliyim neyse. Baskı ve tehditlere rağmen mücadele edeceğiz demiş El Yener'de. Evet bu sefer rektör pencerede değilmiş. Ayça El Yener. Yürüyormuş. Yür Edebiyat Fakültesinden değil mi? Evet. Bir öğrenci, kız öğrenci. Tesadüfen öğrencilerin olduğu alandan geçiyormuş rektörde. Yolunu değiştirmiş. Öğrenci. Öğrenciler rektör Aydın'ın peşinden koşup durdurmuşlar ve sorunlarını aktarmışlar. Yürümeye devam etmiş. Kısa süre sorunları dinledikten sonra Aydın çok işi olsa gerek yürümeye devam etmiş. Ve öğrenciler de arkasından protesto gösterilerini devam ettirmişler. Evet, ee, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde de gezit direnişi sırasında yaşamını yitiren gençleri gökyüzüne bırakılan dilek fenerleriyle anmışlar. Bu da bir gün haberi. ...hayatını kaybeden yedi genç için... ...dilek feneri uçurma... ...etkinliği yapılmış. Öğrencilerden... ...biri de şair Edip Cansever'in... mü denir şimdi onlara... ...isimli şiirini okumasıyla... ...başlamış etkinlik. Daha sonra da... ...her genç genç için... ...birer dilek feneri uçurulmuş. Güzel evet. bir manzara. Üniversiteler açılmaya başladı. Geldik, e, geldi haberlere göre. Bir üniversite öğrencisi olarak bunu söylemem... ...doğru olmayabilir aslında. O habersiz olduğumu söylemek. Ama... Ee, haberlerimiz aynı şekilde yarında kaldığımız yerden devam, devam edecek devam Gezi Parkı ile alakalı bitirirken bugün iki doğum gününü bir arada kutlayalım Giuseppe Verdi'nin besleyici bu sefer 200. yıl dönümünde doğumunun La Forza del Destino adlı operasından Pace Pace Mio Dio Adlı ariyi Leyla Gencer. Soprano Leyla Gencer. O da 85. doğum gününde söyleyecek. Milano Rai Orkestrası 1958 kaydı. Orkestra şefi Alfredo Simonetto. Hepinize hoşçakalın diyoruz. Görüşmek üzere.